çıkan. Ne haber? Nasıl hissediyorsun? Neler yapıyorsun? Ne haldesin? binde hiçbir şeyden haberim olmuyor Yaptın. Sürprizimi, hediyemi beğendin mi? hoşuna gitti mi? Hala tam olarak o yolu seçmiş olmasam da seçecek miyim bilmesem de sonuna kadar içimden gelerek yaptığımı bil yani. Neyse senin ruhuna, kalbine su sarpebildiysem Kalbine şifa olduysam. Ne mutlu bana. Ne mutlu bana noşka. Ben ya aynı şeyi hissedemiyorum? Aynı şeyi yaşamıyorum. Zaten bunu söylemiştim yani bunu biliyordum. İstersen ben öyle bir yol seçeyim, öyle bir noktaya geleyim. Yine içimde hissettiklerimi, kalbimde yaşadıklarımı, aklımda verdiğim savaşları hiçbir şey değiştirmeyecek yani. Bir şey beni rahatlatmayacak. Yaptığımız şeyler, kötü hissettiğimiz şeyler zaten aynı yani. Umarım o konuda içine su biliyorumdur Biliyorsun ben de çok şey değiştirdim, çok fazla şey hissettirdim. <gülüyor> Kalbimi belki sonuna kadar kapattığım bir şey tekrar ısındırdın. Hem de nasıl yani? sındırdın. Yaktın yani beni. köle çevirdin. <gülüyor> Pardon canım. Ama başka hiçbir şey de içmiyorsun Serp'im ya. Hiçbir şekilde rahat hissetmiyorum. Her geçen gün daha kötü oluyor. Daha kötü acıların içine Nereye kadar devam edecek? Ne olacak bilmiyorum. söylediğimi istersen nokta istersen sistem olarak algıla istersen başka bir şey olarak algıla. Bir şey diyemiyorum artık zaten nasıl düşünmem gerektiğini de bilmiyorum ki doğru da düşünmüyorum. Nasıl hissetmem gerektiğini bilmiyorum. Ne haldeyim? Ne halde olduğumu çok iyi biliyorum. Çok uzak bir vakit değil da Daha bundan sadece, sadece son konuşmamız üzerinden. 14-15 gün geçti belki. Sadece 14 gün önce, 15 gün önce sen bana telefonu şöyle açtın yani. Yapamıyorum. Senden başkasına Benden başkası olmasına gerekmiyor yani. Ben, ben yani, ben sensiz yapamıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey yerli yerinde olmuyor diye göz yeşil açtın yani. <gülüyor> Pardon. Ben bunu bilerek yaşıyorum. Ne durumda olduğunu bilerek yaşıyorum. Ben ne haldeysem lojkam her zaman o haldedir diyorum. tahriş neyse ben <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum her şeye rağmen diyorum yani her şeye rağmen onca duruma rağmen o şey aklından gitmiyor yani aklından gitmemesi değil ama içimden bir şeyler hep yapabilirdik diyor be ya. biz olabilirdik birçok şeyin riskini alabilirdik ...şey çok zor olurdu belki. Yani senin de bir sürü şeyin ...hak veriyorum Boşka zaten. Vermiyor muyum sanıyorsun? Haksızlık ediyor muyum sanıyorsun? Hayat bana bundan sonra ne çizecek bilmiyorum. Ne yaşayacak? Ne yaşayacağım bilmiyorum. Ne yaşatacak bilmiyorum. <gülüyor> Garip ya, garip bir komik yani. Tragedy komedi, manyak gibi bir komedi niçin diyeyim yani? Nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum. esasını şey için kaydedilmeye başladım yani bu ses kaydını sürprizim için kaydettim hoşuna gitti mi beğendin mi nasıl hissettin Et, bana bilmediğim bir şey söyle hayat telaş yarış savaş niye e ben yol boyunca uzanan gri Sıkıcı var ya vadinin ardından ilk defa görülen deniz beni bırak. Takıntılarım var insanlara yöneltim anlamsız sorular beni terke. Vallahi sorun olmaz, hoşlanırım yalnızlıktan. Ben de bir problem var. Nereden dilime dolandı ya da aklıma geldiyse bu şarkı artık. Gel yani biraz serinle yürüyelim. <gülüyor> Bir siliri <yapayım. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Okay. Bir dakika. gülüyor> Tamam hadi bakalım bacak'a. Hazır mıyız? Bende misin? Gidiyoruz. Şaklım kaldı. Hadi bakalım. Ne yaptın? Üstüne mi oturdun? Yaramaz. Sigaranın dumanını sarsam Saklasam seni ak onu mira biliyor musun ya evimin yakınına geldim tabii ki ama bu sokakımın başında yüksek binaların olduğu yer vardı ya bu şey, park. Park. Oraya bakınca şey görüyorum böyle. O kendimin o aptal mutlu hallerini görüyorum. <gülüyor> Üzülüyorum yani, onun için. Ama her şey rağmen hmm. yine de Evet yani ki yaşanması hali dedirtmeden yani hiçbir zaman. Zaten bir tek onu tutunabiliyorum. <gülüyor> Seloçka. Kendine iyi bak tamam mı? Beni iyi merak etme. Yani i̇yi sayılırım herhalde. Ama Ara, aramamaya çalış yani. Arama. Ararsan açarım çünkü. Yarım. Se film ya, Sefil film garden yani. Etraftan biraz ses duyabiliriz abi yorulun Hatta burada ne oluyor ya? Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse laçka. <gülüyor> <gülüyor> bakıyorum yani kendime bakıyorum şurada. Çorbacının karşısındaki parkta. Şu ağacın dibine. Kısa kıyafetiyle. şortuyla o oturan adama bakıyorum loçkasının o adama dediklerine bakıyorum hani nerede? Yok. Ne diyelim böyle bir şey varmış kaderimizde. İki elimizde. Neyse yani. Olan oldu. Biten bitti. İkimiz zaten perişan haldeyiz. Neyse son cümlelerim bu olmasın. Komik bir şey söyleyeyim dedim belki ama burada bir tane kedi var. Daha kedi yok gerçi. Kedi fotoğrafı var. Yeni senin hasaletinle, masumiyetinle bakıyor yani. Küçük kedim benim. Sana kıyamıyorum hiç. Ve bugün bu haldeyiz yani. Hoşçakal. Seni çok seviyorum.